Zróbcie to! Zróbcie to! Zróbcie to! Zróbcie to! Çık rastio DD destek hattının telefon numarası ise 0 212 243 41 41. Şimdi tekrar ediyoruz. 0 212 243 41 41. Hali selamlar. Biz Gevende. Gevende'den iki kişi buradayız bugün sadece. Okan ve ben Ahmet. Evet ben de buradayım. Ee, böyle 5-6 sene önce falan kaydettiğimiz o zamanlar daha böyle bir eğlenceli çaldığımız dönemler. Ee, bir jingle vardı. Yine açık radyo için. Onunla girdik. Öyle nostaljik oldu. Bundan sonraki parçalar ama hiç öyle onun, bunun gibi böyle ee, cıvık değil. <gülüyor> Ona göre. <gülüyor> Gayet yani. güzel bir playlistimiz var bugün. Canlı çalmayacağız ama... <gülüyor> Ben Okan'ın Ferah Feza isimli bir filme yaptığı bir çalışma var. 13 Nisan'da galası olacak filmin daha. O filmin santreinden böyle ufak bir bukle getirdik dışarıya. Şimdi birazdan gelecek o. Filmin yönetmeni Elif Refi. Filmin adı da Ferah Feza. Adını da Okan koydu filmin bu arada. Evet, evet diyerek onayladı ve parçamızı PlayStation'a basıyoruz. Thank hey. you. şimdi böyle ee, çok uzun zamandır bir arada yaşayan bir ekibiz. Ve sürekli birbirimize müzikler paylaşıyoruz, birbirimize bir şeyler dinletiyoruz. Ama artık mesela öyle bir noktaya geldik ki hani yeni bir şey öneremiyoruz birbirimize. Hepimiz birbirimizin ne dinlediğini biliyoruz. Bunun için de çok severek takip ettiğimiz albüm şirketleri var. Mesela Act Records bunlardan bir tanesi. Arada sırada 2-3 ayda bir onun internet sitesine bakıp yeni ne çıkmış diye kontrol ediyoruz. En son bunu yaptığımızda Wannery Pohyola'yla tanıştık ve gerçekten son 2-3 aydır başka hiçbir şey dinlemiyoruz. Şimdi ondan bir parça dinleyelim. 4 Tobias Klein bu parça bizi bu grupla tanıştıran. Aslında biz tanıştıktan sonra anladık ki herkes biliyormuş zaten biz de yeni keşfettik zannettik. Tobias Klein'de bizim Amsterdam'lı bir bas klarnetçi abimiz uzun yıllar onlarla proje yaptık. İşte hatta bir geçen iki ay önce Türkiye'ye geldi Spinefax ekibiyle beraber. Burada bir kolaborasyon yaptık. Gerçekten çok zor bir müzikleri var. Provalarda böyle terler döküp. ...konser bittikten sonra büyük nefes sarıp ama aynı zamanda da çok böyle mutlu oluyorduk. Çünkü çok büyük bir abi bizim için, çok fazla şey öğretiyor. Neyse bu kadar gereksiz detaydan sonra tanıştırdığı grubu 4 Projectors olduğunu söyleyeyim. Yanılmıyorsam Brooklyn'de bir grup ve yakın zamanlarda da Björk'le bir çalışmaları da olmuş. Daha dinleyemedim ama öyle bir e, haber aldım netten. Şimdi onların The Bright isimli bir parçası var. Onunla beraber programımıza devam ediyoruz derken telefon numaramızı da hatırlatalım 0212 343 41 41 İster telefon edin isterseniz telefon edip buranın nerede olduğunu öğrenin Akbank'ın karşı aralarından girip oradaki hanın üst katına çıktığını tarif edip isterseniz elle ve elden bir şekilde yardım etmek isterseniz... buraya da buyurabilirsiniz Açık Radyo programı Gevende playlist ile devam ediyor. <gülüyor> Sırada yine bir tane abimiz var. Ivan Oshet. Bunun nasıl telafize diliyle ilgili 800 bin tane spekülasyon vardı ama doğrusu Ivan Oshet'miş. Norveççede iki tane A yan yana gelince O oluyormuş. S, Ş durumları da çok farklı. Ivan Oshet bizim e, üniversitedeyken böyle hep beraber yine evdeyken play'e basıldığında o albüm bitene kadar sustuğumuz abilerden bir tanesi. E, Onunla beraber birçok kuzey müziğini keşfetmeye başladık. Albüm şirketlerini keşfetmeye başladık. <gülüyor> bir gün ben e, Oslo'ya gittiğimde böyle bir prosedürden sonra... ...Ayvın Oşet'le tanıştık ve ondan sonra arkadaş olduk. Ve ikinci albümde Sen Balık Değilsin ki de e, Babo Yerki isimli anonim parçaya çaldı. Aslında onda da şöyle bir durum oldu. Biz e, acaba hani... ...bu kadar Anadolu bir melodiye kuzeyden bir abi nasıl yaklaşacak? Ee, ve nasıl bir e, bakış açısı olacak diye... E, ...onun gitar partisyonlarını çaldı, çalması gerektiğini düşündüğümüz yerleri biraz daha boş bırakıp... ...trekleri gönderdik ve o kadar minimal, e, o kadar sade ama çok büyük dokunuşlar yaptı ki e, parçaya. Ondan sonra fark ettik aslında e, bir melodiye, bir yapıya... ...bambaşka bir yerden bakıldığında... ...parça aslında ne kadar farklı yerlere gidebildiğini ...tabii bu bilinen bir gerçek ama... ...bunu birebir yaşayıp... E, ...yıllarda dinlediğimiz bir müzisyenle beraber yapınca... ...bizim için çok etkileyici olmuştu... ...şimdi onun... E, ...sondan bir önceki albümü... ...çünkü adını hatırlamıyorum şu an... <gülüyor> ...Empatik Gitar isimli parçası var... ...burada da inanılmaz gitar tonlarına sahip... E, ...hayran olduğumuz bir... ...yapısı var... ...Ivan Alşet Empatik Gitar geliyor... Sırada Nispetar Mover var. E, Nispetar Moğabeyer Türkiye'deki müzik dinleyicisinin daha e, yakından tanıdığı bir isim. Aslında bizim de Ayvin Oğşet'le tanışmamızın sebebi e, diyebiliriz. E, bu adamların hepsi Oslo'da yaşıyor ve onların da bir müzik komünitesi var. E, Nispetar yaşça diğerlerinden biraz daha büyük ve hani aslında hepsinin tanınmasının sebebi olmuş diyebiliriz evet. Nispet ver için ee, ondan Sapkah isimli parçayı dinleyelim şimdi er albümünden bir de hemen telefon numaramızı hatırlayalım tabii ki ee, 0212 343 4141 ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesine tıklayabilirsiniz isterseniz buraya gelip tanışabilirsiniz insanlarla Ee, i̇çeride kuş da var İçeride kuş da var hmm. Burada sizi sürprizlerimiz bekliyor Gelip buraya tanışmak isteyen insanlar için Bir ay daha geldiniz Geldiniz Gelmediniz gelmediniz Şimdi e, sabkahla devam edelim Thank you. Oh, mm -hmm. oh, Bağımsızlık son derece önemli bir mevzu. Özellikle son zamanlarda izlediğimiz her haberde, gündemde olan her olayda bunun önemini bir kez daha anlıyoruz. Bazı şeylerin bağımsız kalabilmesi, özgün fikirlerin ortaya atılabilmesi açısından çok önemli. Ve ve bu, böyle bir kesimin de Türkiye'de yaşıyor olduğunu, dünyada yaşıyor olduğunu, hayat için, gelecek için güzel umutlar... ...ve hayaller... E, ...olan insanların varlığını bilmek... ...dinleyiciler açısından... ...çok önemli ve bu... E, ...yani bu... bir bu, ...bu birliktelik... ...bizi o itilmeye çalışıldığımız yalnızlıktan... ...kurtaran bir unsur... ...bu yüzden... E, ...daha çok ses duymalıyız... ...bu yüzden açık radyodan... ...daha açık radyo gibi başka... E, ...mecraların da olması lazım... ...ama şu anda yapabileceğimiz tek şey... E, Bu, bu tarz yerlere destek olmak, biz de o yüzden şu anda buradayız. Gemende olarak ve sizden de bu desteği bütün dinleyicilerden bekliyoruz. Ya aslında açık radyoya verilen destek sadece e, teknik anlamda böyle <gülüyor> bir radyoyu desteklemek gibi değil. E, açık radyoyu desteklediğinizde aslında birçok şeyi destekliyorsunuz ve birçok şeyin altını çizmiş oluyorsunuz. Aslında e, ben biraz da bazen öyle hissediyorum. Açık radyoyu destekliyoruz ama aynı zamanda aslında e, bambaşka mevzuların altını çiz, çizen insanların da biz tekrar altını çizip tekrar destek olmak istiyoruz. Bunun için hepimiz elimizden geleni e, yapmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Şimdi playlistimizin de son parçasına bağlayayım buradan. E, bu parçaların hepsi aslında böyle uzun uzadıya... ...böyle dinlenip e, kulak verdiğimiz ve play'e bastığımız zaman gerçekten evde kimsenin konuşmadığı parçalar... ...ve bazen ya bu ne işte o gitar tonu oradan olmuş, o güzelmiş, onun soundu falan bu çok böyle... ...böyle muhabbetlerden sıkılıp sonra abi bir tane normal böyle... insan <gülüyor> normal. <gülüyor> <gülüyor> insan Dört <gülüyor> dakika ordu tempo, arkada çalarken böyle... Böyle vokaller falan, gitarlar, böyle neşek güzel A, B, parçalar... <gülüyor> Onlar olsun dediğimizde koyduğumuz... E, ...bir parça var. Aslında bunu da keşfettik. Sophie Hunger'ı. Lame with diye bir parçası var. Böyle ferah ferah, sakin sakin... E, ...bağımsız bağımsız. Hayret hayret. <gülüyor> 343-41-41 parçayı... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...programı sonlandırıyoruz yavaştan. Hepinize... Kutlu mutlu günler Bol tebessümler diliyoruz Son kez ama şeyde ciddiyetle Tekrar bir söyleyelim de Dinleyici destek hattı telefon numaramız 0212 343 41 Ya da Açıkradyo.com adresinden Destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz O şey konuşmasına tekrar girmeyeceğiz Hani gelip burada tanışabilirsiniz Burada sizi sürprizler bekliyor Buraya da insanlar var Çok da güzel insanlar var Ben bazen tıklayınca da hata veriyor o şey. Explorer'da. Chrome'da açılınca oluyor. Evet bu arada Explorer'ı kullanmayın. <gülüyor> Gerçekten kullanmayın. Çok fazla içeri dosya alıyormuş. Neyse bu... Görüşmek üzere. İyi günler. Upstairs they have begun to the Floors and night begins to speak of possibilities. Silence promises cities full of story lines. Do I have to sing those rhymes? Possibilities. Says to. Oh. the room